Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatühü. Allah hepinizden razı olsun. Birinci hadisi şerif, Ramuzül Ehadis'in birinci cildinin 74. sayfasıymış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, e, Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in babasında rivayet ettiğine göre taberani kaydetmiş. Buyurmuş ki, اِتِكَافُ اَشْرٍ ف۪ي ke كَهَجَّتَيْنِ ve اُمْرَتَيْنِ ...çok müjdeli bir hadis-i şerif... ...karşımıza çıkan bu... ...hadis-i şerif... ...tabii... E, ...hikmetli ve anlamlı da... efendim ...kuray ile karşımıza çıktı ama... ...çok hikmetler var çıkışında... ...çünkü... Haç, ...haçten ve ümreden bahsediyor... ...ama hac ve ümre ne kadar sevaplı... ...kıymetli bir ibadet... ...herkes can atıyor... ...Müslümanlar efendim gelmenin çeşitli çarelerini arıyor... ...para biriktirsem gittem diye efendim temenni ediyor... ...hacı teyzeler acı olamamış teyzeler efendim bilmem e, böyle yanılıyor, yakınlıyor efendim yürekler küp küp atıyor. Ah nasip olsa da bir mübarek, o mübarek yerlere gitsem görsem o ziyaretleri yapsam diye diye efendim insanlar temenni ediyorlar. Hacı çok kıymetli, ömre çok kıymetli iki ibadet. Bu hadis-i şerifte de buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, itikafı aşrın fi ramazan. Ramazan'da 10 günlük iktika, neymiş Ke haceteğini iki hac gibidir ve ömreteyini iki ömre gibidir. Bu çok büyük bir, çok büyük bir müjde. Ramazan orucu Fars. Ramazan Müslümanların oruç tutma ayı. Bunu herkes biliyor. Minarelerde kandiller yanıyor, İstanbul'un sokaklarında efendim ee, camilerinde geceleri gündüzleri manzara. Ramazanlaşıyor, değişiyor, güzel bir hal oluyor. İnsanlar ibadetine düşkün oluyorlar, Kur'an'a sarılıyorlar, camilere koşuyorlar, teravihler kılıyorlar, vaazlar dinliyorlar vesaire. Bir de Ramazan'ın son 10 gününde Efendimiz hep devam etmiş, itikaf eylemiş. İtikaf etmek ne demek? Bir insanın ibadet kastıyla camiye gelip orada kalması, gece gündüz orada yatması hatta Efendim camiden dışarıya çıkmaması, kendisini ibadete tam bağlaması. artık evine de gitmiyor. Efendim hep camide kalıyor. Buna itikaf deniliyor. İbadet maksadıyla camide kalmak, hatta camiden dışarı çıkmamak, uyuyacaksa bile camide uyuma. Ramazan'ın son 10 gününde Peygamber Efendimiz'in itikaf etmesi, efendim ve tavsiye etmesi hadis-i şeriflerde kesin, kuvvetli bir sünnet. Onun için sünnet-i kifayet, Herkesin itikaf etmesi lazım. Bir de birkaç kişi bu itikaf sünnetini yaparsa tamam. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyuluyor. Emri tutuluyor. Havsiyesi muteber, geçerli. Müslümanlar uyanık. Efendimizin yolunca yürüyorlar. Tamam. Kimseye sorumluluk yok. Ama kimse itikaf yapmazsa, yani Ramazan'ın son 10 gününde evini bırakıp da camiye gelip camide yatıp kalkmak, ibadet etmek suretiyle itikaf vazifesini yapmazsa Efendim ne oluyor? Bütün o beldenin Müslümanları sorumlu oluyor. Sizi efendim gayretsizler, sizi tembeller, sizi kusurlular sizi. Siz Peygamber Efendimiz'in sünnetini yapmıyorsunuz. Efendim Ramazan'da itikaf etmiyorsunuz diye oradaki bütün Müslümanların hepsi sorumlu oluyor. Ama bir kişi kalkar yapar da itikafa girerse o beldenin bütün öteki Müslümanlarından sorumluluk kalkıyor. Sünneti kifaya deniliyor. Yani birkaç tanesinin itikaf etmesi kifayet ediyor. Kafi geliyor. Ötekiler de sorumluluktan yakayı kurtarmış oluyorlar. Tabi herkesin bu güzel ibadeti tatması güzel bir şey. Şimdi buradaki bu Hazreti Ali Efendimiz'den oğlu Hazreti Hüseyin'in rivayet ettiği bu hadisi şerif de işi bir kat daha gözümüzde efendim canlandırdı. Geçti gerçi Ramazan ama şimdi de haş mevsimi ama ikisini bağlıyor birbirine. Ramazan'ın 10 günlük itikafı Ramazanda 10 günlük itikaf iki haç ve iki ömre yapmak kadar sevaptır buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifinde o zaman ne yapacağız hemen kağıdı kalemi elimize alacağız yazacağız önümüzdeki sene Ramazan'ın son 10 gününde ben de Peygamber Efendimizin bu çok tavsiye ettiği itikaf sünnetini yerine getireyim diye şimdiden niyetleneceğiz daha çok var 8 ay var falan olsun 8 ayda olsa niyeti önceden yaparsa insan sına gönlüne yazar yerleştirirse ben inşallah böyle yapacağım diye iyi olur. Şimdi ben bu dış ülkelerde gezerken çok ibretler alıyorum, çok bir şeyler yeni bir şeyler görüyorum, istifade ediyorum. Tabi Türkiye'de de yayılmıştır. Yıllık bir kartona veya bir kağıda veyahut ajanda şeklindeki maddi seferlerinin başında bir iki sayfasına yıl planlengin plan diye istenenim planlaması diye bütün günleri bütün ay ayları ve günleri böyle bir bakışta görebileceğin şekilde efendim yıl planlengin plan diyorlar. Bir şey oluyor, sayfa oluyor. Yılın hangi gününde ne yapacağını oraya önceden yazıyorsun. Efendim o daima asıl e, ana meseleleri gözünde, senin gözününnde tutuyor. Yılın şu ayında hacca gideceğim şu zamanda şunu yapacağım, şu zamanda filancanın doğumu var, onu kutlayacağım filan neyse, filancaya tebrik yazacağım, neyse. Hanıma söz vermiştim, şu olacak, yani senenin ilerideki günlerinde ne yapacaklarını planını, tasarımını yani, efendim, düşündüğünü yazdığı kağıtlar, şeyler, satırlar, sayfalar oluyor. Bu defter şeklindeki takvimlerde, ajanda dedikleri efendim, takvimlerde oluyor. Hatta ben gördüm, büyük kartonlara kocaman duvarlara halde asar gibi basıp böyle de duvarlara da asıyorlar müesseselerde müdürler filan oraya kocaman kocaman yazıyor icabında bazı yeri yeşil bazı yeri kırmızı boyuyor önemine göre öyle de olabiliyor böyle duvarla karton şeklinde de oluyor veya masasının üstüne camın altına koyuyor orada her zaman bakıp görebiliyor yani öyle veya böyle önümüzdeki Ramazan'ın son 10 gününde iyi itikafa gayret edin niyet edin aklımıza yerleştirin çünkü iki haç ve iki ömre sevabı var diye Peygamber Efendimiz rivayet etmiş de Hz. Ali Efendimiz söylemiş de Hz. Hüseyin Efendimiz de Hz. Ali Efendimiz radiyallahu anhımadan duymuş ve taberani kitabına yazmış. Ne kadar güzel. Yani bunu böyle bir güzel haline getirip ne yapmak lazım? Bastırıp dağıtmak lazım ki millet Ramazan son 10 gününde şöyle bir evinden ayrılıp camilerde yatıp kalkıp biraz garibanlığı tatsın biraz efendim ibadetin zevkini alsın, biraz geceleyin, Cenab-ı Hakk'a ve niyaz etmenin, mülacat etmenin, yalvarıp yakarmanın, yakarışın, ağlayışın, gözyaşı döküşün, lezzetini kavrasın, o sevapları kazansın. İki haç ve iki ömre, hacca teymi ve ömre teymi, sanki iki haç ve iki ömre yapmış gibi sevap kazanır. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bir şeyi hatırlatmak istiyorum size. Cenab-ı Mevla bir insanın bir güzel jestini, tavrını, amelini, davranışını, çıkışını, sözünü beğenirse sırf ondan bile cennete sokabilir. Ama e, sevmediği tarzda olursa, bu bazen bir ömrünün ibadetini bile hiçe sayar. Ramazan'ını kabul etmez, hacını kabul etmez, ömründeki ibadetleri kabul etmez. Çünkü nedir? Bir kusuru vardır, bir çürük tarafı vardır, bir eksik yamuk Kafasında bir yamukluk vardır, çarpıklık vardır, sen yani itikadında bir bozukluk vardır gibi şeyler olabilir. Yani onun için yaptığımız ibadetlere gurur duymamalıyız, aldanmamalıyız, mağrur olmamalıyız. Bizik kurtarırız da Cenabı Hakk'ın rahmeti kurtarır, lütfu kurtarır, merhameti kurtarır, acıması kurtarır. Lütfederse kurtulur. Yoksa bizim bu ibadetlerimizi teraziye koysak beş para etmez veya terazide efendim bir göz nimetinin bir kulak nimetinin bir akıl nimetinin efendim bedeli olamaz. Ömrümüzce yaptığımız ibadetleri bir kefeye koysak Allah'ın bir nimetinin karşılığı olmaz diye tevazuyu elden bırakmamalıyız ama ibadete de aşkımız, sevgimiz çok olmalı. Ne güzel insanın sevdiğiyle baş başa olması. Ne kadar güzel bir şey. İşte Ramazan'ın son 10 gününde de kul sevdiğiyle baş başa oluyor. Habi Ramazan 10 gün herkesin yapabildiği bir şey. Hac ve Ömre herkese nasip olmuyor. Bu karaya nasip olmuyor çünkü parası yetmiyor. Ondan sonra işte bilmem Hac'a gidebilmek için hükümetin koyduğu şartlar var. Onları aşamayan gidemiyor. Parası olsa bile. Veya Su'udun koyduğu efendim sınırlar var, şartlar var. Vize vermezse Su'ud gidilmiyor. Hac ve ömre kolay olmuyor. Masraf istiyor, zahmet istiyor, zaman istiyor. Hacim yılın belli bir zamanında oluştu. Her zaman olmayışı var. İnsan oraya kadar, o kadar ay daha ileriye kadar yaşayacak mı, yaşamayacak meselesi var filan. Ama Ramazan'ın son 10 günü garibanların da, da, efendim herkesin elinde bir fırsat. Demek ki o itikafı yapmaya çalışmalı. Biraz marifetullahı nefisle cihad etmeyi Efendim manevi halleri, efendim zikrin ibadetin lezzetini tanımalı. Aynı sayfanın bu sefer aşağı tarafında bir hadis-i şerif var. İlgisi dolayısıyla ona geçiyorum. Çok kısa bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said el-Hudri Hazretlerinin radıyallahu anhu rivayet ettiğine göre buyurmuş ki: "A'zamun nasi dereceten ez Allah Azamın nasi dereceden idza kırın bütün hareketlerini söylemek gerekirse böyle. Azam en büyük demek. Azamın nasi insanların e, en büyüğü hangi bakımdan dereceten manevi rütbe ve derece bakımında böyle Efendim üslümde olmasının sebebi o. E, ne cihetten en büyük? derece cihetinden en büyük insanların derece cihetinden derece yönünden, derecesi bakımından manevi rütbesi bakımından en büyük olanı kimlerdir? ezzâkirûnallâhe <gülüyor> Allah mehul olduğu için üstüne okunacak Allah'ı Allah zikredenler bir Allah'ı zikredenler derece en en yüksektir yani Yunus Emre'lerdir en yüksek dereceli olanlar Mevlana'lardır efendim İbrahim'i Hakkılardır İsmaili i artık mübarek sevdiğimiz Abdülahadi Nuri Hazretleridir Aziz Mahmud-i Hüdayi Hazretleridir vs. neden? İşte hadis böyle duyuruyor da ondan yani erbabı tarikat tarikat erbabı yani erbabı tasavvuf. yani nefsi terbiye etmek, safileşmek edepli bir Müslüman olmak, ihlaslı bir Müslüman olmak yoluna girmiş olan, buna önem veren insanlar, yani Allah'ı çok anıp, hatırlayıp, hatırından çıkarmayıp, Allah'ın rızasını kazanmak için, efendim elinde tesbih, dili zikirli, eli tesbihli, gece gündüz Cenab-ı Hakk'ı zikredenlerdir. Görüyorsunuz, siz ve sevgili kardeşlerim, zaman zaman e, bizim inançlarımızdaki çarpıklıkları, halkımızdaki yanlış kanaatleri dile getiriyorum. Ne münasebetle? Kur'a ile bir sayfayı açıyoruz hadis kitabından, karşımıza bir hadis-i şerif geliyor onu izah ederken yani doğrudan doğruya herhangi bir sözü söyleyen insana düşmanlığımız yok kendi kendimize de bir şeyi iddia ettiğimiz bir şeyi boş yere savunmamız da yok açıyoruz hadis kitabını karşımıza hadis-i şerifler geliyor Peygamber Efendimizin sözleridir diye okuyoruz bunları okurken de kim rivayet etmiş diye onu da ravisini de bazen zikrediyoruz o da tatlı oluyor Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş Hz. Hüseyin Efendimiz rivayet etmiş deyince tabi yüreğimiz ağzımıza geliyor sevincimizden efendim, o mübarek insanların adını duyunca onu, onu seven nice insan var Türkiye'de ben Alevi'yim diyen nice kardeşler var tamam şimdi bunları okurken bir de karşımıza geliyor ki insanların Müslümanların derece bakımından en yüksek Allah'ı zikredenler o halde demek ki zikretmek cevapmış demek Demek ki zikredenler en iyi Müslümanlar. Bu yanlış bir kanaati tiliyor halkın üzerinde. Halk efendim tesbihliye kızıyor. Zikir erbabına kızıyor. Tasavvuf erbabına kızıyor. Nefisle cihat edene kızıyor. Gerçi hepsine kızmıyor. Eskileri seviyor. Yunus'u seviyor. Herkes seviyor. Alevi, Sünni, Sünni kardeşlerimizi hepsini seviyor. Devranayı herkes seviyor vesaire. Tabi ufak tefek muhalifleri olanlar çıkabiliyor çeşitli yönlerden. Ama sonuç itibariyle onlar seviliyor da 20. yüzyıla gelince ateş büskürüyorlar. Gazeteler, dergiler, televizyonlar yani dengeli, ölçülü, dengin her zaman yapın. Yani iyi bir insanın da kusurlu tarafları olur, söyleriz şu kusuru düzelt diye düzeltir. Efendim, ama kusuru olmadan veyahut küçük kusuru büyütüp, büyük göstererek, büyük meziyetleri küçültüp, gözden saklayarak konuşmak doğru değil. İnsaflıca konuşma değil. insaflı konuşmak gerekirse, nefsinin arzularını engellemeye çalışan, Allah'ı anan, Allah'tan korkan, efendim, takva ehli olan, ...günahlardan kaçınan, sevapları işlemeye çalışan... ...insanlarla iyilik etmeye çalışan insanlar... ...daha kıymetli olmalı. Ama öyle değil. Sanki hasım, sanki düşman... ...sanki efendim çok yanlış yoldalar... ...sanki İslam'ı bozmuşlar... ...böyle diyenler var. Kendisi lise mezunu... ...İslam'la ilgili bilgisi yok... ...Arapçası yok, vesaireti yok... ...efendim elinde bir diğerinde kalem... ...efendim... ...asabı başka şeydir... İslam başka şeydir. Bunlar İslam'ı bozmuşlar. İslam'ın dışında da filan iyi veriyorlar. Buyursunlar. Hadis-i şerifleri okursunlar. Hadis-i şeriflere de itiraz ediyor bir kısmı. Buyursunlar. Kur'an-ı Kerime. Kur'an-ı itirazın var mı? Orada itiraz edemez. Çünkü Müslümanım diyor. İtiraz ederse Kur'an-ı Kerim'de ne deniliyor? Ayet-i Allah çok sıfır dinlenmiyor. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler Allah. Bestebriyuhu tükretsin veya seytan. Demek ki Allah'ın süzükür etmek kitap değilmiş. İslam'a sonradan girmiş bir şey değilmiş. Bilmem Hint'den, Yemen'den veya bilmem İskenderiye e, felsefesinden Neoplatonizm yeni ehlakınculuktan veyahut Hint Budizminden veyahut bilmem e, ne diyelim şuradan buradan girmiş değilmiş hadislerden çıkmak, Peygamber Efendimiz'in sözlerinden alınmak Dinin özü esasıymış. Kur'an'ın ayetleriymiş. Peygamber Efendimiz'in mübarek sözleri hadisi şerifleriymiş. Buna seviniyorum ben. Neden? Yaygın yanlışlıklar böylece belki bizim sözümüzü dinlerlerse efendim ha bu hadisi Şerif demek böyleymiş diye belki hatalı olanlar efendim kendisini düzeltirler diye hoşuma gidiyor. Tabii bu sayfa bizim maksadımız onu bunu tenkit etmek değil. Ee, Tabi aksız bir üründe e, karşılıksız bırakmak uygun olmaz. Onun da gidip söylemek lazım. Sen yanılıyorsun demek lazım. E, bazen Ramazan'da şeyde Efendim Mubarek günlerde herkesin dini duygular içinde meslek yaşadığı zamanda Müslüman'ın Ramazan'ını zihir ediyorlar. Böyle İslam'a hücum, hücum, hücum, hücum. İmana hücum, itikada hücum, tarihimize hücum, mezhebimize hücum, efendim, imam-ı azamımıza sataşma vesaire, Peygamber Efendimiz'e bilmem dil uzatma, çölbedevisi vesaire filan tarzında insanı küffe götüren şeyler tabi bunlar, dine, imana, sövme. Duyuyorum ben, hayretler içinde kalıyorum, öyle insanlar varmış, var, ben gördüm, duydum diyen insanlardan beni duyunca, Allah Allah böyle insanlarda varmış diye ağzım açık kalıyor hayret ediyorum Allah şaşırtmasın insanı şaşırttı mı gerçekleri tamamen çarpıtıyor şeytan ona efendim kötü şeyleri iyi gösteriyor kumarı iyi gösteriyor içkiyi iyi gösteriyor Flörtü, efendim kötü yollarda eğlenmeyi iyi gösteriyor İbadeti, zikri efendim Kur'an'ı tesbihi seccadeyi Ramazanı Efendim hacı vesaireyi kötü gösteriyor. Haccına ne gidiyorsun? Efendim pis araba paranı mı yedireceksin? Mesela bu sözler yazılmıştır, çizilmiştir, söylenmiştir, hepimiz duymuşuzdur. Öyle değil. Canım ne diye her sefer hacca gidiyorsun? İşte gitme ondan sonra e, şurada mektep yaptır vesaire. Zaten mektepleri yaptıran, çeşmeleri yaptıran, hayırları yaptıran hacı babalar. Hepsini bir e, şey yaparsan bakıyorsun ki memleketimizdeki hayratı, hasenatın sahipleri hep zaten hacca vesaireye gitmiş binler insanlar. O çünkü fedakarlık yapıyor. Ötekisinin milyarlar oluyor, trilyonları oluyor. 50 tane, 60 tane dairesi oluyor. Bir tanesini hak yola veremiyor. Allah 50 daire vermiş, bir tanesini hayra veremiyor. Fakir çocuklara veremiyor. Bilmem efendim, bilence hayır vakfına, hizmet vakfına veremiyor. Yani yapan gene binler insan. Evet. Bu da çok hoşumuza gitti. Bu da kısa bir hadis-i şerif. Bunu da hattat kardeşlerimiz ne güzel yazabilirler. Efendim duvarlara e, güzel zinet olur herkesin gözünün önünde. Azamun Nasib dereceten ez kısa. saytkı Ramuzul Ahadisin 74. sayfasının 13. hadis-i şerifi diye de arkasına yazarlar. Güzel de istifini yaparlar düzenlemesini yani kompozisyon dedikleri. Efendim sanatının inceliklerine uygun güzel bir levha olur. Bana bir hattat kardeşim sormuştu. Cenab-ı benden talep etmişti. Hocam böyle levha haline getirilebilecek güzel sözleri biriktirip bize bildirirseniz Emin oluruz demiş İşte işte buyurun iki tane. Efendim hadis-i şerif ne kadar güzel. İtikafı, Aşrın fi ramadan ke hacce ve umreten bitti. Yarım satır. Efendim Azamın nası dereceten ten Allah üçte bir satır. Gayet güzel. Bir de bu istif edildi mi daha güzel küçük olur falan. Ne kadar güzel. Bir duvarda durur. Bakan da bu ne demek diye sorduğu zaman işte bunun manası duymuş. Esat Hoca bir vaazında söylemiş, Hadis-i derken o da onu öğrenir. O da Allah demeye başlar. La ilahe illallah demeye başlar. Subhanallah, estağfurullah demeye başlar. Efendim hasbunallah demeye başlar. İmanı kuvvetlenir. Nefsini yener. iyi bir insan olur. Güzel ahlaklı bir insan olur. Bey efendimiz buyurmuş ki yukarıdan bir hadis-i şerif. "İdilu beyne evladiküm fin mehali nah, kemat tuhibbuna en ya'dilu beyneküm fil birri ve lutfi." En-Numan bin Bashir radıyallahu anhten bey hasan Taberani efendim rivayet etmiş başta kaynaklarda da var. Bu hadis-i şerif Neyle ilgili? Babaların, ebeveynin, anne babanın yani, çocuklarına adaletle muamele, eşit yani muamele hepsine aynı muamele etmesiyle ilgili bir tavsiye. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, ''İy edilû'' adalet ediniz, hattaniyetli davranınız, eşit davranınız, beyne evlâdiküm, evlatlarınızın arasında. Ben şunu daha açık seviyorum, bu biraz haylaz, onu sevmiyorum. Şuna çok vereyim, buna az vereyim. Öyle şey yok. Hangi konuda? Hal, yani noktasız hâile. Yani hediye, atiye, bağış, ikram vereceği şey neyse annen, babanın evlatlarına. Birisine bir tarla verdim, ötekisine de verecek. Birisine bir şey verdim, ona da verecek. Efendim ve evlatlarınızın arasında adalet yapınız, bir şey vereceğiniz zaman onlara. Ne bu ne? Sizin sevdiğiniz, istediğiniz nedir? En ya'dilu beyneküm. Sizle onların arasındaki muamelede onların adaletle hareket etmesini istemez misiniz? Sevmez misiniz? Sizin sizinle onlar arasındaki muamelelerde onların insaflı, eşit, kaniyetli, adaletli davranmalarını sevdiğiniz gibi sizde evlatlarınıza ikramı yaparken eşitlikle, adaletle davranın, hepsine aynı verin. اَمَا يُحِبُّونَ en يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَالْلُّتُفِ Bir, özellikle iyilik demek ama evladın anne babaya saygılı davranması, iyi evlat yapması manasında kullanılıyor. Lutuf da lütfetmek, kiramda bulunmak demek. Evladın anne babaya itaatinde, evladın anne babaya lütuf ve efendim, e, e, ikram muamelesini, evla, evladının böyle davranmasını istemez mi anne baba? ister. Asi olmasını istemez, itaatli olmasını ister. Saygısız olmasını istemez, saygılı olmasını ister. İlgisiz olmasını istemez, ilgili olmasını ister. Bırakıp gitmesini istemez, gelip hizmet etmesini ister vesaire filan. Onlar itaatinin, onların itaatli olmasını anne babasına karşı mükrim, ikramcı, lütufçu olmasını istediğiniz gibi siz de onlara eşit davranınız diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ben burada Mekke-i Mükerreme'de e, Anephi kutlığını okutan Mısırlı çok büyük bir e, Mısır sünnet isimli profesör, alim vardı. Çok sevimli, mübarek bir insan. Allah ömür versin. E, Hayya ullah, hayyakallah derler. Araplar. Efendim onu ziyarete gitmiştik. Biliyorsunuz ee, miras takdiminde, e, İslam hukukunda mirasın takdimine göre e, erkeğe e, iki hisse, kıza bir hisse veyahut erkek bir veriliyorsa kıza onun yarısı kadar veya veyahut e, kıza bir veriliyorsa erkeğe onun iki hisse veriliyor. Şey böyle, Allah'ın emri. Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan böyle. Yusuf vullahu fi evlad biz zekeri mithlu hazdığı bir şey. Mirasın takdiminde böyle. Ben dedim ki Öbüşüne Hoca Efendi'ye, yani sohbette böyle soru olsun diye, e, dedim hayatlarındaki durumlarda da mı böyle olacak? Evet dedi, yani sağlığında da, yani kızına verdiğiyle oğluna verdiği arasında nispet yine bu, mirastaki nispet gibi olacak diye e, cevap vermişti. Ben de böyle durak sayınca, ne o dedi, razı olmadım mı? E, e, diye bana söyledi. Dedim ben estağfurullah yani Allah'ın hükmüne razı olmamak diye bir şey yok. Öğrenmek için sormuştum dedim. Yani bilgi almak için sormuştum dedim. Yani o adalet oluyor çünkü şey İslam ailenin sorumluluğunu erkeğe vermiştir. Yani eşit paylaşmamıştır. Ailede sorumluluk, yönetim sorumluluğu, kazanç sorumluluğu erkektedir. Yük onun üstünde ağırdır. O kazanacak, o yedirecek, o giydirecek, o barındıracak. Yani yedirme, içirme, giydirme, barındırma, terbiye erkeğin omuzda görev olduğu için ona e, maaşını ona göre veriyor. Yani daha fazla veriyor Cenab-ı Hak. Kız e, evlendiği yerde kocası sorumlu olduğundan, bunlarla yükümlü olmadığından ona e, yarım verme. Hikmeti bu olmalı Cenab-ı emri tabii. Şimdi ölçü böyle olacak. Yani Adalet ölçüsü nedir? Allah'ın emirleridir. Allah neyi emretmişse adaletli olan odur. Aa, bu haksızlık olmaz. Allah ve Resulü haksızlık etmez. haksızlık saymak yanlış bir düşünce olur. Hatta insan dinden, imandan çıkartır, yanlış noktalara götürür. Allah'ın hükmüne razı olmak İslam'dır. Allah'ın hükmünü icra etmek adalettir. Efendim bu hırsız, bu katil ama işte bunu affedelim, bağışlarız. Yok. O o öyle şey olmaz. Şu cezası, İslam öyle demiş. Peygamber Efendimiz, kızım Fatıma hata etse onu cezalandırırım diyor. İslam'da adalet, adalete riayet o kadar önemli. Babanızın, ananızın, yakınlarınızın, akrabanızın aleyhine bile olsa, onların menfaatleri zedelenecek bile olsa, niyetten, adaletten ayrılmayın diye Kur'an emrediyor. Evet, hakaniyete rivayet etmesi lazım. Hz. Ayşe-i Sıbdüte Valide'mizden rivayet etmiş, hakim müştedirakinde, efendim, buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, ''Azamun nası hakkan alel mer'eti zevgüha'' ''Ve azamun nası hakkan alel racüli ümmühü'' ''Sadaka Resulullah fîmâkal Bu hadis-i ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? ''Azamun nası'' İnsanların en büyüğü Ne, ne cihetten? Hak, kan, hat cihetinden Hakkı olmak bakımından insanların en büyüğü Alel mer eti Kadının üzerinde Hakkı olması bakımından insanların en önde geleni, en büyüğü Kimdir? Sevcuha hocası. Bir kadın evlendi Anası babası sah, kardeşleri var Efendim vesaire vesaire Şimdi bu kadının üzerinde hakkı en büyük olan hocası. Babası var işte bak işte, ama evlendirdi. Artık yuvar kurdu. Efendim, baba, e, babası değil de hocasının, hocasıyla hayat arkadaşı e, kurdu. Refika'yı hayatı oldu. Hocasının emrinde olacak. İslam böyle söylüyor. Kadı, kadın üzerinde en büyük hakkı olan insan hocasıdır. Zevcuha eşi hocasıdır. Böyle kuralı. Rabbimiz. Tabi yuvanın selameti bakımından. Yuvanın sahat yürümesi bakımından. Yuvanın mahremiyeti bakımından. Baba, baba kızına kocası kadar mahrem değil. En mahremi kocasıdır. Hastalandıkları zaman birbirlerine onlar bakacaklar. Bir yastığa baş koyuyorlar. Bir yatakta yatıyorlar. Efendim, e, bilmem yaralansa yarasını e, temizlensin. O yapıyor vesaire. Ben, yani e, en büyük hak sahibi gözüzdür kadının bildiği. Tabi bu hak sahibi olmaktan ne anlaşılıyor? Yani kadın itaat edecek, sözünü dinleyecek, sözünden dışarı çıkmayacak anlaşılıyor. Bir de tabi kadına bakıyor, soruyor, rahat ettiriyor, sultanlar gibi evinde tutuyor, çalıştırmıyor, zahmete sokmuyor vesaire vesaire. Elbette de bir haklı oluyor çünkü. Kazanmak vesaire mecburiyeti şeyde, erkeğin boynunda. Şimdi bir başka yerde hadis-i şeriflerde geçiyor. Bunu duyunca tabii birçoğumuz şaşıracağız. Hepimiz günün şartlarına göre yapıyoruz bunu. Efendim, Peygamber Efendimiz diyor ki, adama dükkanında kadır, karısının yardımcı olması kıyamet alametidir diyor. Ahir zaman alametidir diyor. Yani eskiden tamamen adam çalışırdı, hanımı hiç böyle iş hayatına gitmezdi, mecbur etmezdi. Ama şimdi geçim zor filan deniliyor. Efe, ha, efendi de çalışıyor, hanım da çalışıyor. İlk seferin çıkıyorlar, birisi bir iş yerine gidiyor, ötekisi öbür iş yerine gidiyor. Akşam beraber geliyorlar, ev buz gibi, Efendim yemek yok vesaire... Adam da mutfağa giriyor, erkek de mutfağa giriyor. İkisi de önlükleri takıyorlar. Birisi salata yapıyor. Ötekisi bilmem ne yapıyor bilmem. Halil acep, kül olunca çocuklara bakamıyorlar. Birisi oraya gidiyor bir, bir tarafa. Dadı tutuyorlar vesaire. Bunun misallerini çok gördüm hayatta. Efendim şey oluyor. Evde e, birçok işler aktıyor. Şimdi e, bir arkadaş bizim fakültede oturuyorduk. Efendim, e, konuşurken böyle... E, dedi ki tabii dedi kadın mutlaka çalışacak dedi. Çalışması lazım filan dedi. Böyle e, mecbur filan gibi. Ben de dedim ki aziz kardeşim yani kadın çalışmıyor mu? Kadının evde e, evin işlerine bakması, çocuğa bakması bir iş değil mi? Çocuk bakımı bir iş değil mi? Baş baş. Eve bakmak, evi temizlemek, yemeği yapmak, ev işi evinde bir sürü iş var. Yani üç tane insan dört tane insanın yapacağı iş var elinde. Onlar iş değil mi? Onlar güzel olmuyor. Onların yapılması için dadık tutuyor, hizmetçi tutuluyor. O zaman gene değişen bir şey yok. Yani kadın dışarıda çalışmış oluyor sadece. Başkasının efendim hizmetinde olmuş oluyor. Öteki türlü evin içinde tabii bir de geçimde sıkıntı falan varsa benim görüşüme göre evde üretim mümkün. Yani ben üretimsiz kalmalarını e, yani yetici olmalarını tasvim etmiyorum. Hanımlarımız zaten üreticidir. Eskiden beri köyde olsun, kentte olsun Hanımlar çok çalışırlar. Hem ev işlerini yaparlar hem de tarlada bağda bahçede çalışırlar hem dokuma örme vesaire işleri yaparlar. Birçok işleri yaparlar. Erkeklerden 3-4 kar daha fazla çalışırlar ve yıpranırlar. Efendim tabi son zamanlarda bu işler böyle değişe değişe erkek vazifesini tam yapmadığı için bu sefer kadın ona yardımcı olmaya başlıyor. Yani şeyler bozuluyor. Tabi kadın da evden çıkınca evin düzeni bozuluyor sonunda başka şeyler oluyor. Yani onu kıyamet alameti olarak söylemiş Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte bu da hatırınızda bulunsun. Bu hadis-i şerifin bir cümlesi bu. Ağzımun nası hakken al mereti zevciha kadın üzerinde en büyük hak sahibi olan kişi kocasıdır. Bu bir noktalı bir gün. Hadis-i şerifin devamında ne geçiyor? Ve azamun nası hakken alel racili bu sefer adam üzerinde adam üzerinde en büyük hak sahibi kişi kimdir? Ötekisinde kadın üzerindeydi, bayan üzerindeydi. Kadın üzerinde en büyük hak sahibi kocasıydı. Şimdi adam üzerinde en büyük hak sahibi kim? Ve azamun nasıl hakkan, alerracülü adam üzerinde bey üzerinde en büyük hak sahibi kim? Masudan söylemiyorum. Biraz bekliyorum. Böyle düşünün merak edin diye. Ümmü Hü Peygamber Efendimiz diyor ki kadın, e, anası en büyük hak sahibi racül diyor. Yani Çocuk demiyor, belet demiyor. Çocuk demiyor. Adam üzerinde en büyük hak sahibi anası diyor. Evet. Bu da birçok sorunu çözer. Birçok aile sorununda bu bir ana ölçü olursa, herkes bunu bulursa, bilirse, Peygamber Efendimiz'in böyle söylediğini hatırında tutarsa, o zaman o zaman kaynana gelin zırıltısı, dırıltısı kavgası, efendim ihtilafı, vesairesi olmaz. Adamın da başı sıkışmaz, daralmaz. Efendim, neyi ne yapacağını adam da gayet iyi bilir. Adam üzerinde en büyük hak sahibi anasıdır. Anasının hakkı çiğnenmeyecek. E yani ne olacak şimdi karısı? Karısı da bir zaman gelecek. O da birisinin anası olacak. O da onu düşünmek. Ben kaynana istemiyorum evde. Ben vesaire istemiyorum diyorlar. Efendim vesaire. Ama ondan sonra bir zaman gelecek kendisi de kaynana olacak. Kendisi aynı duruma düşebiliyor. Muhabbet olması lazım. İslam, İslam muhabbeti, sevgiyi, saygıyı emrediyor. Bu da levhalık sözlerden birisi. Eğer annelerimiz, babalarımız sağsa Allah sağlık, afiyet, sıhhat, huzur versin efendim uzun zaman başımızda Allah e, yaşatsın, ömür versin, e, başımızdan eksik etmesin, onların duasını kazanmayı bize nasip etsin. Çok güzel, çok önemli bir şey. Yani insanın anasının babasına sağ olması. Onun için Peygamber Efendimiz bir hadis-i buyurmuş ki, anasının babasının sağlığına yetişip de yani, büyüdüğü zaman annesi babası hala sağ yani, annesine babasına yetişip de anası babası onu cennete sokamamışsa bir adamı onun burnu yerde sürtsün o adama yazıklar olsun diyor peygamber efendimiz yani anasına babasına hizmet edecekti duasını alacaktı Allah da o ana babasının duasıyla onu cennete sokacaktı. öyle yapamamış Tüh, yazıklar olsun manasına geliyor onun için anneler babalar başımızın tacıdır kıymetini bilelim onlara güzel hizmet edelim efendim dengeleri güzel kuralım aile işinde birisinin hatırına keyfine ötekisini incitmeyelim ayrı huzuruna efendim e, ait ölçüleri bilelim. Davranışlarımızı ona göre yapalım. Aziz ve sevgili akrabam iyicileri. İnşallah kimseyi efendim incitmemişizdir. İnşallah e, herkes ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum deyip efendim madem böyleymiş o halde resulullah efendimizin nevesine uyayım diye düşünür. Efendim herkes kendi haddini, hakkını bilir. Efendim vazifesinde bilir, ödevinde bilir, ona göre hareket eder, sevapları kazanır, hem dünyada huzurlu olurlar, hem ahirette cennete girerler, iki can saadetine nail olur. Cenab-ı Hak bizi sevdiği kul eylesin, sevdiği kul olarak yaşamayı, sevdiği işler yapmayı nasip eylesin. Özellikle dinimizi sağlam kaynaklarından, yani Kur'an-ı Kerim'inden ve hadis-i şeriflerden güzelce öğrenip bütün hayatımızı o Kur'an-ı Kerim'in altın kurallarıyla Peygamber Efendimiz'in e, inci Efendim tavsiyeleriyle düzenlemeyi nasip eylesin. Yani Rabbimiz'in rızasını, Peygamber Efendimiz'in rızasını ve şefaatini kazanmayı nasip eylesin. Hem dünyada hem ahirette her yönden başarılı eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatü.